Ee, hocam şimdi bizim hanım kendisi e, Şafi'ye mezun olarak mensup hı hı. Ama böyle ki namazlarında e, et-tahiyat hendisi göre okuyor Yani Şafi'nin et-tahiyat ne farklıdır farklı göre Bir de bir farklıdır İşte Suha'nın yok olsun, Fatih olsun e, Bunları ben diyorum hani madem ki Şafi'ye mezun'a uygunsun O zaman e, Şafi'ye göre oku hı hı. Ne fark eder diyor yani Biz bunu hocam da sormak istiyoruz efendim ee, acaba ne kadar devam etmesi lazım? Hemen öğrenmesi mi lazım? Biz hmm. bu konuyu danışmak istedik inşallah. Evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar İdris Bey. Evet. Buyurun hocam. Ee, bu e, eşlerden birinin Hanefi diğerinin Şafii mezhebine mensup olması bir takım pratik zorluklar da karşımıza çıkarır. Abdestin bozulması açısından. Şafii bir Müslümanın şey, e, kadın erkeğin kadınları dokunduğu zaman abdesti bozulur. Özellikle erkeğin, şafi, kadının hanefi olması konusunda bu durumlar çok ortaya çıkar. Şimdi şunu söylemek lazım. Eğer bir Müslüman herhangi bir fıkıh sistemini yani bir fıkıh mezhebini takip ediyorsa ona tabi olduğunu kabul etmiş ve hayatını böyle devam ettiriyorsa ona uymak lazım. Zorunluluk olmadıkça o mezhebin gereklerini olduğunca yerine getirmek lazım. Nedir? E, tahiyyatta İmam Şafii Hazretleri'ne göre şu, şu, şu, şu dualar okunur. Onları öğrensin, okusun. Ama efendim mendup olduğunu İmam Şafi'nin de kabul ettiği, Ebu Hanife'nin de kabul ettiği bir takım dualar var. Bunlar namazda onların yerine başka bir şey, başka bir dua okunsa olmaz mı? Olur. Olur ama e, madem ki Şafi mezhebini biz iltizam etmişiz, eşimiz Hanefi olduğu halde Belli bir iradeli bir durum var ortada. Şafii mezhebinin mensubiyeti devam ettirmek istiyoruz. O halde İmam Şafii Hazretleri'nin de iştihadının hakkını verelim. Öyle evet. değil mi? Hı. Dolayısıyla uygun olan İmam Şafii mezhebine göre hayatımızı devam ettiriyorsak, ibadet hayatımızı öğrenelim, bu karışıklığa beyden vermeyelim diye Evet. Peki hocam öğrenene kadar bu şekilde devam etse yani olur mu? Yani tabii ya... İmam Şafii Hazretleri'nin mezhebinde olmazsa olmaz denmeyen herhangi bir şeyi diğer mezheplerden biriyle yerine getirebilirsiniz. Ama Şafi Hazretleri diyor ki bu farzdır bunu okumak diyorsa, hı hı. onun farz dediği bir şeyi okumazsanız Şafii usulüne göre namazınız olmaz demektir. Anlatabiliyor muyum? Bu dualardan bahsetmiyorum. Başka evet. genel uygulamalardan bahsediyorum. O halde yapılacak şey basit birkaç gayretle Şafi mezhebine göre Namazın detaylarının nasıl uygulanacağını öğrenmek ve bunu yapmaktır. Uygun olan budur. Evet.